Hristiyan Kudüs değildir sadece. Kudüs dinler üstüdür. Ve bu sakısı çiğniyorlar. Müsaade eder misiniz? Bir kere daha tekrar edeyim. Beyefendiler, hanımefendiler. Kudüs diyorsanız... O Müslümandır. Çünkü sizin bahsettiğiniz yerin adı Kudüs değil, Yerushalim'dir. İngilizcesiyle Jerusalem'dir. Yerushalim'i Kudüs yapan, ona Kudüs ismini veren İstanbul'dur. Bu sadece basit bir isim vermek değildir. Yani Yerushalim eşittir Kudüs değildir. Yeruşalim, Kudüsün önemli tarihi bir parçasıdır, bir bölümüdür. Bakın aynı tartışmaları Türkiye'de de yaşarsınız. Konstantinopolis eşittir İstanbul diye geçiyor. Kimileri kasıtlı olarak, kimileri de aymazlıklarının aymazlıklarından ötürü bunları aynı anlamda kullanıyorlar. Konstantinopolis İstanbul'un bir parçasıdır. Yeruşalim, Şerusalem Kudüs'ün bir parçasıdır. Kudüs'ten bahsediyorsanız o zaten Müslüman'dır. Yani nasıl bugün Kudüs'ün tarihi surları işte Şam Kapısı diyoruz, şu kapısı diyoruz. Tarihi surları İstanbul'dan gönderilen mimarlar tarafından yapılmışsa dikkat edin Kudüs'ü içine alan Kudüs'ü koruyan çerçeveden bahsediyoruz. Somut olarak da böyle. Bunu yapan İstanbul'dur. Bunu yapan Müslümanlardır. O yüzden efendim Kudüs Müslüman bir şehir demek değildir. Cümlesini kuran aptallara, aymazlara bunu hatırlatmak gerekiyor. Dünya üzerinde çok şehir yok böyle. Üç dinin bir arada huzur içinde yaşadığı. Kaç şehir sayabilirsiniz? Paris'te ezan sesi duyabiliyor musunuz? Berlin'de, Rotterdam'da, evet. Atina'da, Atina'daki cami tartışmalarını hatırlıyorsunuz. Bugün İstanbul'u örnek alırsak, pendik diyebileceğimiz İstanbul'un dışında bir yere yıllar yıllar sonra, yıllardır verilen mücadelerin sonrasında cami yapma izni verdi Yunanlılar. Düşünün, İstanbul'dasınız, öyle düşünün, Atina'dasınız da, Cuma namazına gideceksiniz, nereye gideceksiniz? Pendik'e. Kim gider perdiye Cuma Kopenhag kriterleri nerede? Evde, güzellik uykusunda, çüt banyosunda. Selamı var, dönecek sizi. Ne oldu ondan sonra Atina'daki cami tartışmalarını hatırlayın? Ona bile itiraz etti şu anda o semtin ismini hatırla, ilçenin ismini hatırlamıyorum, o ilçenin sakinleri cami yapılmasına itiraz ettiler. Niye? Nedeni çok daha ilginç. Çünkü aynı Pendik örneğinde olduğu gibi orada bir alanı var, Atina havaalanı var. Ve efendim Atina'ya gelenler ilk olarak bir camiyi görürlerse, bir cami silüetiyle karşılaşırlarsa Atina'da, bu Atina'nın imajını olumsuz yönde etkiler. Yıl 2004 beyefendiler ve hanımefendiler. Evet. Kopenhag kriterleri ise Atina'da da var. İstanbul'da oturuyorsunuz, pendiye cuma namazı kılmaya gideceksiniz. Buna yok Niye? Atina'nın sirüvetinde minarenin olmasını istemiyorlar çünkü Çan seslerinden rahatsız olan var mı içinizde? Nerede mutlaka öyle tıkseldi? Var mı? Yani toplum olarak çan seslerinden bir rahatsızlığımız var mı bizim? Bilmeyiz böyle bir şey? Niye? Kültürümüzle alakalı bir şeydir bu. Rahatlığımızla alakalı bir şeydir. Büyüklüğümüzle alakalı bir şeydir. Evet, ekonomik büyüklükten bahsetmiyorum. ...dünya görüşünüzle alakalı bir şeydir, felsefenizle alakalı bir şeydir, meydan okumak lafta olmaz, öyle bütün dünyaya meydan okuyacaksınız, en iyi kriterler bizdedir diyeceksiniz ama laf bu insanların en temel ihtiyaçları, dini ihtiyaçları, söz konusu gündeme geldiğinde... Cami yaptırmayı zorlaştıracaksınız, insanları hayatlarından bezdireceksiniz, ezan okumalarına da müsaade etmeyeceksiniz. Dünyada kaç şehir biliyorsunuz? Üç dinin huzur içinde bir arada yan yana bir şehrin silüetini oluşturduğu kaç şehir biliyorsunuz? Kudüs'ün ya da İstanbul'un dinler üstü bir şehir olduğundan bahsedenler, ne demek dinler üstü? Din metafiziktir. Metafiziğin üstünde bir şey mi var? Beyefendiler, hanımefendiler, bu metafizik şehirler, bizatihi zaten fizik üstüdür, tamam mı? Dinler üstü ne demek? Ne demek dinler üstü? Bir düşünelim iki dakika. Dinler üstü. Metafikliğin üstünde ne var? Başka bir şey mi var? Geliyor değil mi? Çocuklara etimoloji kelime oyunu gibi gelir tabii. E benim e, ne var bunda? Biz İstanbul diyoruz işte İngilizce işte Konstantinopol. Oh, Elinizde <gülüyor> Bir ara ile yaptırılmış bir şarkı vardı. Nat Constantinopol, İstanbul. Mu? Öyle bir şeydi. Çünkü Cumhuriyet döneminde... Bakın bu şarkı tamamen şarkıya gülebiliriz. ile şarkı yapılmasını küçümseyebiliriz. Sanat değeri olmadığını söyleyebiliriz. Peki bunu yaptırma ihtiyacı nereden çıktı? bunu yaptırma ihtiyacı nereden çıktı bunu niye göz önüne getirmiyoruz Salınız artıyorsa, çaresizliğiniz artıyorsa, acizane size söyleyeceğim şey şudur. Böyle bir televizyon programı gördüğünüzde, böyle bir panel izlediğinizde, lütfen müdahale edin ve bu şarlatanla ortadan kaldırın değil. We've got Sületinin 400 yıl hükmettiği 360 cami ve türbe bıraktığı Belgrad kentinde bugün tek cami var. 359'u yıkılmış ve izleri biri ortadan kaldırılmış. İvadete açık tek cami olan 1690 tarihli bayraklı cami ise ara sokaklarda kaybolmuş. Camide görevde İstanbul doğumlu Şani Çelebi Sırbistan'da Müslümanların çok sıkıntı içinde bulunduğunu anlatıyor yarım Türkçesiyle. Mezarlık ve ibadet yerinin yanı sıra en büyük sıkıntılarının yeni nesle dinlerini anlatamamak olduğunu söylüyor. Cami'nin yanındaysa inşaat halinde bir bina var. Ancak yıllardır bitirilememiş. Sırbistan İslam cemaati görevlilerinden olan aynı zamanda Bayraklı Cami imamı Mustafa Yusuf Sipahiç Belgrad'daki Müslüman çocuklara dinlerini öğretmek için böyle bir binayı yapmaya çalıştıklarını ancak Sırp yönetiminin bürokratik engeller çıkardığını bunun yanında çok ciddi maddi sıkıntıları olduğunu anlatıyor. Türkiye'den yardım beklediklerini anlatan Yusuf Sipahic, buradaki Müslümanların tek camisi burası, adeta son kale. Çocuklara Kur'an öğretmek için dersliklere ihtiyacımız var. Ancak ülkedeki kriz, Müslümanları da çok zor durumda bıraktı. Eğer çocuklarımızı eğitemezsek, kaybolup gidecekler. Belgrad'da Müslüman olmak çok zor diyor. Elezher'de eğitimini tamamlamış olan Yusuf Spahic aynı zamanda burada ücretsiz Arapça ve İngilizce eğitimi veriyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bitirilemeyen binada ders vermeye çalışan Yusuf Spahic Türkiye'nin daha önce söz vermesine rağmen inşaata destek çıkmadığını söylüyor. Bir şarkı bir şarkı benim olsun. Yalnız, yalnızdır. Oy, Evet, yardım bekleyen son cami, son kale olan Bayraklı cami yok artık biliyorsunuz. Az önce okuduğum cümleler. Adem Yavuz Arslan'ın Aksiyon dergisinde Eski bir yazısından Bizimle ne ilgisi var? Ne alakası var? Diyenlere zannedenlerin, Hani derler ya Kör gözüne parmak misali Belgrad'daki son caminin imamı bile İstanbul'da olmuyor Gidenler Dönmez oğlum, Ben bu derim.